Şiddetli cimriliğin artması. Ebu Hureyre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Min eşrati saati en yazharaşşuh. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Kıyamet alametlerinden birisi de şiddetli cimriliğin ortaya çıkmasıdır. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Ebu Hureyre'nin başka bir naklinde Yatakâre bu zaman ve yankusul amel ve yulkaşşuh Zaman birbirine yaklaşır, hayır amelleri azalır ve şiddetli cimrilik kalplere atılır.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 haber verildiğine göre Aleyhisselatü Vesselam işte cimri kimse cennete giremez demesi yine böyle e, fuhş ölçüsünde şiddetli kötülük sahibi kimselerin vasıflarından sayılması ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki şey mümine yakışmaz buyuruyor e, bir hadiste diyor ki korkaklık ve cimrilik dolayısıyla mümine yakışan bunun zıddıdır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 işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Cabir bin Abdullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İttakul zulm. ve Vesselam zulümden sakının buyuruyor. Fe zulma, zulme zulümatun yawmel qiyâmeh. Vettakul şuhha.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 Yaptığı kötülüklerle, yaptığı fenalıklarla biliyorsunuz her günah aynı zamanda bir zulümdür. Öyle diyordu Adem aleyhisselam رَبَّنَا اِنَّمَ ظَلَمْنَا ne فَا اِنَّمْ inlem لَنَا diye Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. İblis aleyhinnâ aleyhse ne dedi? بِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırdığın için dedi ancak Adem aleyhisselam eee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 kimse kimselerin olduğunu bilmiyor. İnsanlar cömert davranmıyorlar yani mümince yapması gereken halbuki Allah azze ve celle müminleri överken innemel mu'minun elzinin amenu billahi ve resulihum sonra lem yertabu ve cehdedu bi amwalihim fi sabilillah Allah azze ve celle ayette müminlerin özelliğini haber verirken onlar Allah ve Resulüne iman ederler ve bunda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 İmam Ahmet ve Hakim Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet ettikleri bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. "Beyne yedeyiz saati teslimul khassa ve faşuvu ticareti hatta tuşarikel mer'etu zavjaha fi ticara aleyhissalatü vesselam Kıyametten önce sadece tanıdıklara selam vermek ve ticaretin yayılması vardır. Beyneye de isse yani kıyametten önce ortaya çıkacak olan şeylerden bir tanesi sadece tanıdıklara selam vermektir ve ticaretin yayılmasıdır. Allah resleyt ve sellem bu durumun öyle abartılı olacağını söylüyor ki,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 sen Rasulullah Sallallahu şöyle dediğini rivayet ediyor: "İnne min aşrati sahdi an yafşu ve malu ve ykthra ve tafşu ve tijara". Aleyhisselam, malın yayılması ve çoğalması, ticaretin yayılması kıyamet alametlerindendir buyuruyor. Yani mal yayılacak, çoğalacak ve ticaret anlamında bir yaygınlık. Kıyamet alametlerindendir. Az önce ifade ettiğim hadiste de, yani bugün e, kadınlar tek başına ticaret yapar hale gelmişlerdir. Bugün çarşıda, pazarda, dükkanlarda, efendim hatta e, maalesef, yani maalesef şiddet hatta kadınlar böyle bir ticari meta gibi kullanılmaktadır ve birçok alanda maalesef onların,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 Vallahi, Vallahi, ma fak, al fakr a axsha alaykom. Ali Satt ve Selam diyor ki, Vallahi ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Vallahi, ma al fakr a axsha alaykom. Veakinni axsha alaykom an tibset al dunya alaykom kema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 ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Ben sizin için bu dünyanın nimetlerini sizlere açmasından korkuyorum. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْرِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ Aleyhisselatü Vesselam devamla buyuruyor ki, böylece sizden öncekilerin mal toplamada yaraş, yarıştıkları gibi siz de birbirinizle yarışırsınız da dünya onları yok ettiği gibi sizi de yok eder. Aleyhisselatü vesselam sizden öncekilere nasıl dünya nimetlerini açtı ve onlar da bu sebeple mal toplama yarışına girdiler ve helak oldularsa ben de sizin için bundan korkuyorum buyuruyor Aleyhisselatü vesselam. Bu hadis muttefakun aleyhtir. Gerçekten de Allah azze ve celle Ahzab suresi 21. ayette buyuruyor. La fi Rasulillah usvetun hasene. Aleyhisselam. Allah azze ve celle buyuruyor sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Aleyhisselam. Yani Aleyhisselam her konuda bizlere örnektir. Her konuda bizlere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 kendi döneminde fakirlikte en alt seviyedeydi. Fakirlikte en alt seviyedeydi. Yani aleyhisselatü vesselam döneminde hiç kimse çıkıp da ey Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam ben senden daha fakirim diyemezdi. Ben senden daha fakirim diyemezdi. Dolayısıyla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 Ee, mümini biliyorsunuz malıyla ölçmemektedir. Hatta bir hadiste diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Allah la yanzuru ila suvarikum ila ila ve la ila ve la ila emwalikum. Allah azza celle sizin suretlerinize bakmaz. Yani sizin güzelliğinize, yakışıklığınıza bakmaz. la ila ecsamikum. Sizin cisimlerinize Boyunuza, posunuza da bakmaz. وَلَا اِلَا اَمْوَالِكُمْ Sizin mallarınıza da bakmaz. Yani mallarınızın çokluğuna da bakmaz. وَلَا كِنَّ يَنْظُرُ اِلَا قُلُوبِكُمْ Ancak o sizin kalplerinize bakar. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dünyanın nimetlerini, nimetlerinin ümmete açılmasını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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam اِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالْرُومِ اَيُّ قَوْمٍ اَنْتُمْ Sizlere İran ve Rum açıldığında fetho olunduğunda nasıl bir kavim olursunuz diye endişesini dile getiriyor. Abdurrahman İbnül Avf radıyallahu anh bunu işitince diyor ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam o zaman bizler de Allah'ın bizlere emrettiği şeyi söyleriz. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam ona şöyle cevap veriyor. E ve gayre zâlik Tetenâfesûn Sûmme tetehâsedûn Sûmme tetebârûn Sûmme tetebârûn Sûmme tetebâgadûn Nehve zâlik Diyor ki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 harcıyorsun. Dolayısıyla kim dünyanın bu fitnesinden sakınmak istiyorsa Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a hak ile tabi olmalıdır ve her konuda, her alanda eee vesselam'ın sünnetlerini hayatında ihya etmelidir. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'in haber verdiği bu alametlerden bir diğeri de depremlerin çoğalmasıdır. Ebu Hureyre Radiyallahu anh, Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. La tequmus sa'atu hatta teksure <Sessizlik> zelazil Aleyhissalatü Vesselam Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor. Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Hadis Buhari'nin sitem babında geçiyor. Yine Seleme bin Nufel Sekuri şöyle diyor. Biz Allah Resulü ve Selemin yanında oturuyorduk ve az önce yukarıda bahsi geçen le ta kumu saatu hatta taksura zelazi yani kıyamet kopmaz depremler çoğalmadıkça buyurdu ve şöyle devam etti ve baina yade saati mautan mautan şedid ve ba'dehu sanawatuz zelazi kıyametten önce şiddetli ölüm olur sonrasında yıllarca Depremler, deprem sürer buyurdu aleyhissalatü vesselam. Yani şiddetli ölümler görülecek ve yıllarca devam eden depremler olacak diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İbni Hacer Rahimullah bununla ilgili diyor ki Kuzey Doğu ve Batı ülkelerinde birçok depremler olmuştur. Ama hadisteki çoğalmasından kasıt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 ee, sürekli çıkıp e, konuşmakta ve bunu gündem etmekte, etmektedir. Hatta günümüzde artık yapılar buna göre düzenlenmekte. Hatta bununla ilgili tedbirler ve hazırlıklar e, yapılmaktadır. Dolayısıyla bunun görüldüğünü, varlığını bilmekteyiz. Yakın bir zamanda ülkemizde de böyle bir deprem olmuştu. Abdullah bin Havale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 Yani eli onun saçlarına değdi veya değmedi. Öyle bir noktada tutuyor Aleyhissalatu vesselam ve şöyle buyuruyor. Ya ibn Havale. Ey Havale'nin oğlu. İza ra'aytel hilafata kad nezalet el ard el mukaddese denet el zalazil wal bala wal balaya wal umur al azam wa as sa'atu min min yad min ra'sik aliye salatu was salam diyorki ey havalenin oğlu elini böyle koyduktan sonra eğer hilafetin kudüs bölgesine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 Gerçekten arkadaşlar o bölgede ne kadar büyük belaların olduğunu, ne kadar büyük fitnelerin olduğunu gerçekten görmekteyiz. Geçen hafta işlediğimiz bu derste ne demiştik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor, benim ümmetime kıyamet gününde La azabun ve la hisab azap da yoktur, hesap da yoktur. Ancak diyor ki onların azabı belalardır.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 Müsaade isteyeceğim. Allah sizden razı olsun. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.